Az من min al şeytanı rje mizmillahi arhman arhim. İn alhamdulillah, nhamdohu ve nastayinhu ve nastaafirhu. Ve nuzbullahi enfusina ve min siyata umalina. Me yehdihi Allahu ve man yudlil falahdiila. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hâzen <gülüyor> Allahu ve Allahu bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Allahu Teala yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eiledi. <gülüyor> Biz de inşallah madem ki yan yana geldik onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar yan yana gelirler bir meclis oluştururlar ve o mecliste Allah'ı zikretmeden onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer dağılır iseler bunlar tıpkı merkepleşinden dağılan insanlara benzerler rivayetin birisinde de bu hareketleri onlar için kıyamet günü nedamet olur. Yani pişmanlık olur diyor. Onun için biz bahsedilen üzücü duruma düşmeden önce ne yapıyoruz? Madem ki yan yana geldik, güzel şeylerden bahsedelim. Birbirimize faidesi olacak şeylerden bahsedelim. Ben sizlere değerli arkadaşlarım, bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu en ciddi sıkıntılardan bir tanesinin üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Çünkü konu sonunda soru cevap şeklinde bir açılımı olacak konudur. Dolayısıyla bunu inşallah sizlere anlatmaya çalışayım. Ondan sonra da delillerle sormuş olduğunuz soruların cevabını aktarayım. Konumuz değerli arkadaşlarım. Az önce dediğimiz gibi Müslümanların içerisinde bulunduğu en ciddi sıkıntı dinlerini körü körüne yaşama hastalığı. Dinlerini körü körüne yaşama hastalığı. Yani delilsiz, körü körüne bir din yaşama hastalığı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlayacağınız gibi bir hadisi şeriflerinde Yahudilerden bahsediyor. Onların 71 fırkaya bölündüğünü bir tanesinin kurtulup gerisinin cehennem olduğunu cehenneme gittiklerini Hristiyanlardan bahsediyor, onlardan da bir taifesinin kurtulduğunu, gerisinin cehenneme gittiğini yani o anki gelen peygamberin o anki indirilen kitap ve peygamberin yolu üzere yürüyen bir taife kurtuluyor, gerisi cehennemlik oluyor. Yahudilerde de böyle olmuş, Hristiyanlarda da böyle olmuş yani dinlerini dejenere etmişler, bozmuşlar. Ancak bir taifesi kurtulmuştur. Yahudilerde de, Hıristiyanlarda da. Bu ümmet içinde hasreten peygamberimiz yani kendi ümmeti içinde Allah'a yemin ederim ki diyor, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetimde 73 parçaya bölmecektir. Bunlardan da bir taifesi kurtulacak, geri ateştedir diyor. Allah Resulü bunu hem de yeminle ifade ediyor ki hadis sahihtir. 17 tane sahabeden geliyor ve duyulmuş meşhur bir hadistir. Burada gördüğünüz gibi kendi ümmeti hakkında yani Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Müslümanım diyenler, ben inanıyorum diyenler bile ne yapacaklarmış? Eskilerde olduğu gibi dinleri hususunda paramparça olacaklar. Onlardan daha fazla yani. Ama bir taifesi kurtulup gerisi ateştedir diyor. Tabi soruluyor o an. O kurtulan taifenin hangisi oldu? menhum ya Resulallah. Kim onlar o kurtulacak olanlar? Soru kurtulacak olanlar. Yani bizdeki gibi bizdeki gibi hocam dalalet fırkalarını bize teker teker sayar mısın? Değil. Ne yapacaksın dalalet fırkalar? Kurtulmayı arzu eden hemen o kurtulacak taifenin vasfını soruyor. Sen ne yapacaksın dalaleti? Hakkı öğrenirsen ayeti cellede dediği gibi haktan başkası dalalettir zaten hakkı bilmeyen dalaletin ne olduğunu bilebilir mi hakkı öğreneceksin ki hak senin terazin ölçün olacak ki o hak çerçevesinde şu dalalettir diyebilirsin şu sapıklıktır diyebilirsin şu yanlıştır bilesin. onun içindir ki burada da özellikle bir uyarı niteliğinde tabii ben bunu söylüyorum Allah Resulü'nün etrafındaki o insanlardan hemen bunu soruyorlar. Kurtulacak olan taifeyi soruyorlar. Çünkü kurtulmayı isteyen insanlar. Menhum ya Resulallah. Kim onlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, rivayetin birisinde huwa cema'a, o cemaattir diyor. Diğer birisinde de ma'ane aleyhi ve diyor. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir diyor. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman, herhalde gayet açık ve net bir şekilde, benim ve ashabımın yolu üzere cemaatleşenler, yan yana gelenlerdir. Kurtulanlar bunlardır değerli arkadaşlar. Bunu niye, neden söyledik? Yani bu hadisi neden zikrettik? Bunu şunun için zikrettik değerli arkadaşlar. Yani hani dedik ya az önce ümmetin içerisinde bulunduğu en ciddi sıkıntı, en büyük sıkıntı paramparça olunmuşluk ki akide olarak, amel olarak, ahlak olarak bile. Paramparça olmuşuz. Yani Allah Resulü bunu daha önceden haber vermiş bize zaten. Böyle olacak bu ümmet. Hatta başka bir hadislerinde siz sizden öncekilerin yoluna karış karış kulaş kulaş uyacaksınız. Onlardan bir keler deliğine giren olsa siz de gireceksiniz. Ne yazık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi bu olay gerçekleşmiş. Yani ümmet paramparça oldu. Sebep değerli arkadaşlarım, az önce sohbetin girişinde de ifade ettiğimiz gibi sebep, en ciddi sebep değerli arkadaşlarım, en ciddi sebep delilsiz körü körüne bir din yaşama hastalığıdır. Delilsiz körü körüne din yaşıyoruz. Nerede otursanız, insanlarla dini meselelerde bir hasbihal etmeye çalışsanız, herkes müftü kesilir. Herkes bir şey söylemek ister. Yani normal yaşantımıza bakıyoruz. Birisi fıkrayı güzel anlatırsa, ya sen sus Ahmet ne kadar güzel anlatıyor, o anlatsın da dinleyelim deriz. O anlatır güleriz biz. Yani o işi becerdiği için onu ona bırakırız. Ama bu dini meselelerde ne yazık ki on kişilik bir ortam oluşsun, bir mevzu açılsın, herkes bir şey söyler. Ve söylediklerle birbirini tutmaz. Aslında bana göre öyle. Bana göre şöyle. Ben bir yerden duymuştum ki şuydu. Herkes yaşantısında müezzin değil ama fetvalarda müftü. Bakıyorsunuz ki. Bu işte bizim cehaletimizden, cehaletimizin bize kazandırmış olduğu cesaretten kaynaklanıyor ve en ciddi sıkıntımız budur. Bir, birbirimizi Birbirimizi yiyecek vaziyete gelmişizdir ki birbirini yiyenler bile vardır. Hiçbir cemaat bir cemaati beğenmez. Oturduğumuz yerde efendime söyleyeyim başkalarının kirli şamaşırlarını anlatırız. Kendi kişinin kirli şamaşırlarımızı görmeyiz. Bir başkası veya bizim bu anlamda kirli şamaşırlarımızı anlatır. Hulasa hiç kalkıp da böyle dinimizi nasıl sağlıklı bir şekilde öğrenebiliriz, yaşayabiliriz gayretine gidip bunu rayına oturtmuyoruz. Hepimiz ezbere hareket ediyoruz. Delilsiz, körü hareket ediyoruz. Kitap ve sünnet bunu tepeden tırnağa kınamıştır değerli arkadaşlarım. Yani bütün cahiliye toplumlarındaki en ciddi hastalık buydu. Kör körüne hareket etme hastalığıydı. Düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelmiş olduğu topluluk da aynıydı. Biliyorsunuz Allah Resulü bir topluluğa gönderildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa gönderildi. Bu topluluk kimdi sizce biliyor musunuz? Neciydi bunlar zannediyorsunuz? Allah falan yok, biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Biz peygamber, meygamber böyle bir şey duymadık. Ahiret düşüyor, biz böyle bir şey bilmiyoruz. Böyle bir topluluk değildi bakınız. Allah Resulü'nün gelmiş olduğu topluluk, yani kendilerine peygamber olarak gönderilen topluluk dindar bir topluluktu arkadaşlar. Dindar topluluktu. Dindar, dindar. Mekkeliler dindar insanlardı. Allah'ı tanıyan insanlardı. Kur'an'ı okuyanlar bunu az buçuk bilirler. Sor onlara yerleri ve gökleri kim yarattı? Feseyekunun Allah'ı Allah diyecekler. Kulaklarınıza, gözlerinize sahip olan kim? Allah diyecekler. Bunlar hep ayettir isteyenlere yerlerini numaralarını verir. Size yerden gökten rızkı veren kimdir? Allah diyorlar. Ve tabi tekrar ayeti Celle'de Allahu Teala o halde neden yalanlıyorsunuz? O halde neden akıllı düşünmüyorsunuz? Neden ona başka şeyleri ortak koşuyorsunuz diye? Onları uyarıcı ayetler de geliyor. Yani Mekkeliler dindar insanlardı değerli arkadaşlarım. Köle azat etme olayları vardı. Allah'ı bilen, onun isim ve sıfatlarını kabullenen hatta ve hatta belki enteresan gelecektir ki çoğu dinini bilmeyen, öğrenmeyen, delille hareket etmeyen insanlara enteresan geliyor. Mekkeliler namaz kılan insanlardı. Mekkeli müşrikler namaz kılan insanlardı. Sen şimdi dinini güzel öğrenmediysen hocam müşrik hiç namaz kılar mı? Cahil insanın kafasında oluşacağı en ciddi soru bu olur. Müşrik ona göre iki tane Allah var demek. Ne namazı falan? Hayır. Müşrik iman eden bir insan ancak olabilir. Yani imanla beraber vuku bulur şirk. Ayeti hatırlarsınız. Ne diyordu Allahu Teala ayeti cellesinde? Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. İman etmişler ama Allah'a şirk koşarak iman ediyorlar. Mekkeliler Allah'ın varlığını birliğini bilen ona itaat etmek için uğraşan, çalışan, hatta az önce dediğimiz gibi namaz kılan, hacca gelip gidenler. Ama Allah onlara ne yapıyordu? Şirk koşuyorsunuz diyordu. Siz Allah'a ortak koşuyorsunuz, şirk koşuyorsunuz diyordu. Tevhid derslerinde biz bunları ne yapmışızdır? Sık sık anlatmışızdır. Bu adamlar ne yapıyordular ki? Allah onlara müşrik diyordu. Bunlar farklı bir tipi mi vardı? Kulakları, gözleri mi farklıydı? Yani Allah'ın hoşuna gitmeyen bir tipleri mi vardı ki yaratan kendisidir? Hayır. Bunların inancı, bunların ameli sakattı. Bunların inancı ve amelleri sakattı. Bunlar körü körne hareket etmişler. Bunlar delille hareket etmemişler. Bir önceki gönderilen dini bozmuşlar, dejenere etmişler. Efendime söyleyeyim, sadece... Bir takım kalıntılar var, onlar doğru. Bir takım adı İslam'dan, tadı kendilerinden bir takım şeyler vardı. Namaz var ama nasıl namaz kılıyordular? Ayette dediği gibi, onların beyt yanındaki namazları ıslık çalıp el çırpmaktan mübarektir. Namaz kılıyorlar ama anasını ağlatmışlar. Haç yapıyorlar, Kâbeliler ta tavaf ederken çıplak tavaf ediyorlar. Biz Kâbe ehliyiz diye. Haç var bakınız ama çıplak tavaf ediyor. Arafat'a çıkıyorlar, güneş batmadan önce iniyorlar. Halbuki battıktan sonra inilmesi lazım. Yani inançlarıyla beraber sakatlıklar var. Hatta öyle sakatlıklar var ki kendilerini şirk ve küfre sokacak sakatlıklardı. Özellikle inançlarında bir takım kabir ve türbelerde yatan kişilerin, kimselerin Allah katında çok değerli insanlar olduğuna inanıyorlardı. Ardından Haşa sanki Allah adına karar verir gibi işte bunlar Allah katında şöyle değerleri, dereceleri var. Bunlar Allah'a yaklaşmak için bizim vesilelerimiz, vasıtalarımızdır. Hatta yine ayette dediği gibi Allah katında bunlar bize şefaat edeceklerdir. Bu şekilde körü körüne Allah adına karar vermeler Allah adına efendime söyleyeyim kendi kendilerini güya tezki etmeleri vardı. Şimdi bugünkü bugünkü tasavvufla sanki eş anlamlı sıkıntılar değerli arkadaşlar. Bunlar hiç garip değil çünkü ben tasavvufun içerisinden gelme birisiyim. Aynı sıkıntılar var arkadaşlar tasavvufta da. Aynı sıkıntılar var. Bunları dile getirdiğiniz zaman şimdi adam diyor ki şimdi bizim ilim, irfan yok. Delilde hareket etme yok. Dolayısıyla hemen itirazlar Delilsiz körü körüne itirazlar. Ya diyor siz şimdi evliyaları inkar mı ediyorsunuz? Adamın Kur'an sünnetten haberi yoktur. Halbuki Allah Kur'an'ı Kerim'de Allah'ın dostları vardır. Onlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. De diyor. Biz Yunus suresi ayet 62 Biz inanıyoruz ki Rabbimiz haber veriyor. Demek ki Allah dostları varmış. Öyle mi? Ve onlar, onlara korku da yokmuş. Ve onlar üzülmeyeceklermiş de. Biz iman ediyoruz. Evet Allah dostları varmış. Ardından onların kim olduğunu söylüyor. Onlar ki iman eden takva ehli kişilerdir kimselerdir. O zaman iman eden her takva sahibi kişi kimse Allah dostudur. Birisi sorsa size siz Allah dostu mu? Allah düşmanı mı? Ne dersiniz? Ya bir insan ya Allah dostudur. Allah dostu olmak için çırpınır. Ya da Allah düşmanıdır. Başka bir alternatif yok. Yani bir insan ya Müslümandır, Allah için çırpınıyordur. Ya da İslam'ın elinin tersiyle kenara itmiştir, şeytanın dostudur. Ya da çok cahildir hiçbir şeyden haberi yoktur. Kendine Allah'ın dostu veya Allah dostluğu yaptığını zanneder. Ama bunların hepsinin sebebi cehaletimizden kaynaklanıyor. Delilsiz körü hareketimizden kaynaklanıyor. Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden herkes Allah dostudur. Ama kimin Allah katında değeri, derecesi ne kadardır? Bilebilir miyiz bunu? El cevap hayır. Kimse bilemez. Biz za zahiren ne yaparız? Deriz ki bu Allah dostu. Yani bu Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden birisi. Zahiren Müslüman kardeşimiz, kar dindar kardeşimiz Allah'ın inşallah, Allah inşallah sevdiği kullardandır deriz. Ama onun Allah katında onun Allah katında bir değerinin derecesini bilemezsiniz. Ona şefaat izni verilir mi verilmez mi bilemezsiniz. Onun size şefaat edeceğini bilemezsiniz. Bunlar sadece Allahu Teala'nın bildiği şeylerdir. Sen kalkar peşine koştuğun ki özellikle tasavvuf kesiminde bu vardır ki çünkü ben içerisindeydim. Bunları ben rahatlıkla gördüm, yaşadım çünkü ben de aynı şeyleri yapıyordum. Sen rahat kalkarı bir tanesini Teski eder yanına gidip Geliyorsun diye eline eteğine yapıştığın insanın Allah'ın velisidir Allah katında şöyle değeri derecesi vardır Bize şefaat edecektir Böyle bir inanca sahibi olursan Mekkelilerden hiçbir Farkın kalmaz arkadaşım sen Mekkelilerden farkın kalmaz Mekkeliler bu sıkıntılarından Dolayı eğer şirk ve küfre Girdiyseler senin özelliğin ne senin özelliğin de sen de aynı sıkıntı içerisindedir. Şirk her yerde şirktir. Küfür her yerde küfürdür. Yanlış nerede olursa olsun yanlıştır. Onun içindir ki bizler çoğumuz samimiyetle, ihlasla bakınız bugün tasavvuk kesimi diyoruz ama tasavvukçular herhalde biz Allah'a ortak koşuyoruz diye çırpınmıyorlar. Öyle mi? Bunun için mi çırpınıyorlar? Biz cehenneme gideceğiz kardeş onun için uğraşıyoruz. Böyle bunun için mi uğraşıyorlar? Hayır. Herkes samimi bir şekilde ikhlaslı bir şekilde Belki de çoğumuz gece namazına kalkmıyoruz Adam gece namazına kalkıyor Şeyhinin vermiş olduğu viridi çekiyor Gözünü yumuyor 99 tane çekiyor Artırılmışsa artık biraz daha kaşarlaşmışsa o yolda 100, 500, 1000 çıkmıştır Bu adam samimiyetle bunu yapıyor Ama Her zaman denildiği gibi sadece samimiyet ve iyi niyet yeterli değildir arkadaşım. Neden? Sadece iyi niyet yeterli olmuş olsaydı Mekkeliler de paçayı kurtarırdı. Çünkü Mekkelilere Allahu Teala neden onlara ibadet ediyorsunuz dediğinde ki Zuhyunuz Suresi ayet 3 açarsanız okursanız orada görürsünüz. اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَزُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَعَنَابُدُهُمْ اِلَّا لِي قَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الزُّلْ İlahir Allahu Teala burada diyor ki siz ondan başka Allah'tan başka veliler evliyalar edindiniz. Onlara tazimde şunda bunda saygıda haddi aşıyorsunuz. Neden onlara ibadet ediyorsunuz? Dediğimde de hayır biz onlara ibadet etmiyoruz. Mana bu duhum ya ne yapıyorsunuz? İlla li yu karibuuna ilallah zülfe. Biz Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunu yapıyoruz diyorlar. Açın Yunus Suresi ayet 3 bunu okursunuz. Yani eğer iyi bir niyet insanı kurtarmış olsaydı Mekkeliler kurtulurdu. Çünkü Mekkelilerin niyeti kötü değil değil mi? Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için uğraşıyorlar. Kötü bir niyet mi Nurettin? Kimse buna kötü diyebilir mi? Allah'a yaklaşmak için uğraşıyoruz. Ama iyi niyetiniz de olsa değil mi ki yaptığınız iş kötü? Bu iş olmaz arkadaşlar. Bu aynen şuna benzer değerli arkadaşlarım. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir insanın Erzurum'a değil de Erzurum'a doğru değil de İstanbul'a doğru yönelse İstanbul seyahate binse Erzurum'a gidemez. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir insanın bineceği vasıta ne olması lazım? Dadaş turizm olması lazım. Çünkü Dadaş turizmi Erzurum'a gidiyor. Çünkü Dadaş turizmi Erzurum'a gidiyor. Aleykümselam. Öyleyse niyeti Allah'ı razı etmek. Aleykümselam gelin hemen. Allah'ı razı etmek olan bir insanın niyeti Allah'ın razı olacağı işleri seçmesi gerekir. Hani toplumumuzda birilerini yanlış bir şeyle gördüğünüzde nasihat ettiğinizde kardeşim sen ben niyetime bak diyor. Ondan sonra bir de Arapçasını da ezberlemiş. İnnel emele bir niyet diyor kardeşim ameller niyetlere göredir diyor bir de sana güya delil getiriyor halbuki o hadis sahih ama hadis onu anlatmıyor yani sen benim diyor niyetime bak yaptığım o kötü işi görüyorsun ama önemli de sen benim niyetime bak hadisin içinden cımbızla çekilen o kelimeyle kendini ve beni kandırmaya çalışıyor halbuki o hadisi şerif kocaman bir hadisi şerif hatırlarsanız o sözün nuzul sebebini biliyor musunuz yani vurut sebebi diyelim. ayetlerden nuzul sebebi denir. Hadislerde vurut sebebi yani söylenici sebebi. Hatırlıyor musunuz o sözü nerede söylendi? Mekke'den Medine'ye bir hicret olayının sonunda değil mi? Mekke'den Medine'ye bir hicret olayı gerçekleşti. Yani Müslümanlar kalktılar Allah'ın izniyle, emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Herkes Allah rızası için hicret etti. Niye? Allah istedi. Resulü istedi. Öyle mi? Ama bunların içerisinde bir adam vardı. Bu hicret edenlerin içerisinde bir adam vardı. Bu adamın niyeti kendisinden önce giden kadına kavuşmak ve onunla evlenmek için. Avrad için gidiyor yani. Dolayısıyla gittiklerinde tabii bu İslam'ın özlük kurallarından olacak ya Rabbimiz haber veriyor Resulüne. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise Yetettiği şey vardır ona. Kimin de elde edeceği bir dünyalık öyle mi? Dünyalık veya bir kadın ise onun hicreti de onadır. O adamın kalbini, o adamın kirli çamaşırını orada İslam, orada peygamber hemen oturup karşı tarafa. Hemen İslam ne yaptı? Ört. Hakkı şurayı iyice ört kapıyı. İslam hemen ne yaptı? Bunu ortaya koydu. Yani Düşünün o adamda aynen meseleyi güzel anlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu başka yerlerde de size lazım olacak. Düşünün o adamda aynen zahiren peygamber gibi yürüdü. Öyle mi? Diğer insanlar gibi aynı yolu yürüdü. Yolda beraber aç susuz kaldılar. Yolda ne kadar sıkıntı, eziyet, çile vardıysa o adam da aynen bunlara ortak oldu. Zahiren onlar gibi oraya gitti. Ama neden bütün sahabelerin Hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edildi de o adamınki edilmedi. Tipi mi bozuktu? Nedendi? Niyeti farklıydı. Bir kadın için hicret ediyor. Ve az önce dediğimiz gibi kimin niyeti Allah'a ve Resulüne idiyse hicreti onadır, alacağı odur. Kimin de dünyalık herhangi bir kadın içinse ona, ona da niyet ettiği şey vardır. Şüphesiz ki Ameller niyetlere göre karşılık görür. İşte bu hadisin içinden en son ifade bu. Şüphesiz ki ameller niyetlere göre karşılık görür. Yani ne diyor bu hadis biliyor musunuz? Ey insanlar, ey inandığını söyleyenler, ey dinini yaşadığını söyleyenler, yaşantınız ne kadar düzgün olursa olsun, zahiren ne kadar Kur'an'a sünnete uygun, ameliniz olursa olsun, Allah sizin kalbinize bakacak, Niyetinizi kontrol edecek, ona göre karşılık verecektir. Hadisin anlamı bu arkadaşım. Adam tutmuş, çirkin bir iş yapıyor. E kardeş neden böyle bir şey yapıyorsun dediğinde, innemel amalı bir niyet diyor. Bak şimdi, cehaletimizin katmerleşmiş yönü. Hadisle ne alakası var bunun? Hadiste anlatılan şey başka. Öyleyse biz, az önce ne dedik? Dedik ki, körü körüne hareket eden, İster tasavvuf kesimi olsun, ister efendim hangi kesim olursa olsun, körü körüne delilsiz hareket edip de benim niyetim halis, niyetim düzgün demesi onu kurtarmaz değerli arkadaşlar. Onu asla kurtarmaz. Niyetiyle beraber ameli de düzgün olması gerekir. Yani niyeti Allah rızası için olacak, amelleri de peygamberin tarif ettiği şekilde olacaktır. Adam şimdi gayri İslam bir zikir şekliyle uğraşıyor. Hu hu hu hu. Tasavvuf bu vardır. Ne yapıyorsun böyle denildiğin Allah'ı zikrettiğini söylüyor. Hay hay hay hay hay. Belli sayılarda bunları çekiyor. Hu hu hu hu. Veya sadece mucerret Allah Allah Allah Allah. Adam iyi niyetli Adama bir şey diyemezsin güzelce anlatmaktan başka bir şey yapamazsın. Kardeşlerim bakınız Allah kitabında diyor ki: "Laqad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yerculullaha wel yevmel akhir ve zekeralllaha kesira." Andolsun ki Allah'ın elçisinde, Allah'ın peygamberinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için çok güzel örnekler vardır. Ahzab suresi ayet 21. Allah burada kendisini zikretmek isteyenler için Resulünden en güzel örnekler vardır diyor. Onun için sen Allah'ı zikredecek isen, Resul nasıl zikrettiyse öylece zikret. Nereden çıkardın bu hu hu hu hu ya diyor kötü bir şey mi diyoruz? Bak şimdi. Allah Allah Allah. Allah demek suç mu kardeşim siz ne biçim insanlarsınız? Bak şimdi. Niyet iyi, amel. Amel sünnete uygun değil çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hu hu hu hu diye Allah'a zikretmemiştir hu Arapçada bir zamir o o o o demektir böyle bir zikir yok hay hay hay hay diri diri diri diri diri böyle bir zikir yok kardeşim ya gözün kör mü senin bir sürü Allah Resulü'nün e, anlattığı yaptığı zikirler var sayayım sana bir sürü yahu Allahu Ekber de yanına bir ekber koy Allahu Ekber, Allah'ım sen en büyüksün de. La ilahe illallah de. Allah'tan başka ilah yok. Subhanallah de. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber de. La ilahe illallah ve şerike la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir de. Ya çok var. Çok var. Sen bunları bırakmışsın. Cahil şeyh'in sana ne söylemişse o mübarek dedi tamam yapıyoruz küçücük bir kağıt efendime söyleyeyim onun içerisinde ne varsa din o din o anlatıp da en son kağıtların elinden aldığımız arkadaşlarımızın işte ha din bu hepsinin dini aynı olduğu için kağıt bu bunlar. Mübarekleri de bu. Her tarafı nurlu. Baksana ışık mışık. Yani fotoğrafta çekilen bir yanlışlık, bir leke. Yüzündeyse o nurlu. Falan filan. Neyse olay belli. Yapılan şeyler bellidir. Tövbe niyetiyle namaz kılmak. Tövbe niyetiyle gusül almak. Tövbe niyetiyle iki rekat istişare yani tasavvufa gireyim mi, çıkayım mı diye istişare. Ya bir insan namaz kılmak için istişare yapa, istihare yapar mı? İstihare, pardon istişare dedim. İstihare olur mu ben namaz kılayım mı, kılmayayım mı diye? Veya tekel bayisi mi açayım, manav mı açayım diye istihare olur mu? Ya bu namaz için istihare olur mu ya? Namaz kılmak mecburiyetindesin. Tekel bayisi için istiharedir mi ya? Haram o iş. Şimdi dava doğruysa ne diye istihare edeceğim ki ben tasavvufa gireyim mi girmeyeyim mi diye. Batıllık buradan başlıyor. Ondan sonra tövbe almaya gidiyoruz. Ya tövbe edilir mi alınır mı? He? Tövbe edilir yani tövbe ne demektir? Tövbe yani bir insan bir suç işler, tamam mı? suçu kime karşı işlediyse tamam mı yani senin hakkını yediyse ben sana söyleyeyim ha, hakkını helal et özür dilerim e diğer yönü Allah'a karşı işlenmiş bir suç ise tövbe de Allah'a edilir ayette dediği gibi tövbem Allah'adır tövbe Allah'a edilir şekil bir köşeye aç ellerini yalvar yakar ağla gideceksin sen suçunu itiraf edeceksin bu Yahudi ve Hristiyanlarda var arkadaşım Yahudi ve Hristiyanlarda var. Hatırlarsanız sohbetin girişinde bir hadis söyledik. Sen güzel derli toplu otur, koç, yasa öyle oturmak. Hadis, e, sohbetin girişinde ne dedik? Ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Siz sizden öncekilerin yoluna karış karış, kuraş kuraş uyacaksınız. Onlar bir keler deliğine girseler, siz de gireceksiniz. Kim onlar sorulduğunda, menhumunda sorulduğunda veya onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulullah denildiğinde kale yakim ya kim olacak gidiyor. Ki? Şimdi bu umum anlamda çok Müslümanların çok dikkat edeceği bir husustur. Müslümanlardan Yahudileşme veya Hristiyanlaşma temayülleri olabilir. Onların yollarına karış karış uyuma hastalığı olabilir. İnanın açın bakın ama bunu tabi delille hareket eden, delille efendime söyleyeyim dinini yaşayan insanlar bunu ancak anlayabilir körü körüne hareket ediyorsanız bir tane kağıtla bir işi hallediyorsanız bizim mübarek ne dediyse o doğrudur gökten inmiş vahiydir gibi sanki sözlerini kabullenirseniz bu işi çözemezsiniz arkadaş. benim kitaplarıma bakar konuşmama aldanır hala bu hoca iyi konuşuyor bunu dinleyelim derseniz bu işi çözemezsiniz arkadaş. nasıl ki bir şeyin ağırlığı hususunda bir ihtilaf olur ya biri der 10 gram, biri der 20 gram, biri der 50 gram. Kardeş bir dakika tartalım. Terazimiz var. Herkesin bildiği bir terazi var. Tartalım kaç gram derse kabul. Tarttık 75 gram. Kimsenin buna itirazı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Neden? Çünkü terazi bellidir. Kur'an sünnet de aynen bir kefesi Kur'an, bir kefesi sünnet. Bir terazidir bu konuda. Öyleyse biz bu anlamda delilsiz körü körüne hareket etmeyi bırakıp meselelerimizi, inancımızı, amelimizi, ahlakımızı yani tartmaz isek bu terazide kurtulamayız bu zilletten. Kurtulamayız bu kargaşadan. Bu fitneden, bu ayrılıklardan, oturduğumuz yerde birbirimizi karalamaktan asla kurtulamayız. E hocam sen anladıyorsun ama tasavvufu yerden yere vurdun. Tasavvufu bir sistem olarak yerden yere vuruyoruz. Mealciliği bir sistem olarak yerden yere vuruyoruz. Particiliği bir sistem olarak yerde vuruyor. Yoksa tasavvufa giden gelen bir arkadaşı alıp da sen şusun busun diyemiyoruz. Zaten az önce dedik niyet iyi. İyi bir niyette bunu yapıyorlar. Arkadaşımızın elinden tutacağız. Dostumuzun elinden tutacağız. Bilmediğinden yapıyoruz bunu. Ve yine dedik hiç kimse ben cehenneme gideceğim diye böyle bir şeye kalkışmıyor. Sorun delilsiz hareket etmemizden kaynaklanıyor. Sorun Aşırı bir şekilde güvenden kaynaklanıyor. Ve bu güveni oluşturan o beyefendinin etrafındaki kalabalık. O beyefendinin efendim, maddi anlamdaki refahı. Ya diyor kötü bir adam olsa Allah ona verir mi ya o kadar mal? Bak şimdi. Değer yargısına bak. Davat diyor çirkin olsa batıl olsa o kadar kalabalık oraya toplanır mı ya? Bir şey yapıyor. 5 işi Nurcular kalabalıklarına övünüyorlar. Dünyanın her tarafında hizmet ediyoruz. Ya Nurculuğu yaymak ayrı bir şey, İslam'ı yaymak ayrı bir şey. Biz burada İslam'dan bahsediyoruz. Ondan sonra tasavvufu yaymak ayrı bir şeydir, İslam'ı yaymak ayrı bir şeydir. E hocam tasavvufla İslam ayrı bir şey midir? Vallahi ayrı, billahi ayrı. Üzerine İslam kılıfı geçirilmiş, Hinduzim'den, Budizim'den, bütün paganizm dinlerinden yani Allah'a ortak koşan dinlerden alıntılar hatta Yahudilikten Hıristiyanlıktan karma bir şey zavallı Müslümanlara yutturulmuştur. Bir tane tesbihim varsa gözünü böyle aç oku ilim delil Nerede dayanıyor? Efendime söyleyeyim bunu nerede söylemiş Allah Resulü sahih gayrısı? Böyle ilim bulamazsınız arkadaşım. Onun için tasavvuf büyüklerinden de böyle kalp klişlerini bırakın. Bırakın şu kalgıl işlerini. Kalgıl ne biliyor musun? Hadisçilere söylüyor. Kal işte Allah Resulü şöyle dedi. Kale falan filan. Kalgılları bırakın diyor. Gönül işi diyor. Buna gel. Neymiş? Elini alacaksın, tesbihi oraya koyacaksın, çekeceksin. Şeyhini rabıta edeceksin. Nereden çıktı bunlar? E nereden çıkacak işte? Cehaletimizden, delilsiz, körü körüne hareket edişimizden arkadaşım. Mealcisinden tut, tasavvufundan tut, efendime söyleyeyim nurculuğundan tut. Bu anlamda Kur'an'a sünnete ters düşen hepsi körü körüne hareketlerinden kaynaklanıyor. Bunun bu şekilde olacağını az önce ne yaptık? Hadis-i şerifi anlattık. Allah Resulü daha önceden bildirmiştir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmet paramparça olacak. 73 parçaya bölünecektir. Bir isaris gerisi cehennemliktir diyor. Bu bizim tüylerimizi ürpertmesi lazım değerli arkadaşlarım. Yani 73'te bir kurtulma ihtimalimiz varsa biz dinimizi, imanımızı, ahlakımızı muhakkak araştırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü 73'te bir kurtulma ihtimali var. Kendimizi Yahudiler gibi garantide göremeyiz. Biz Allah'ın sevgilileriz muhakkak cennete gideceğiz. Biz ateş dokunmaz dediler. Ya dokunsa da bir iki gün. Bizim tasavvufta da aynen bu var. Az önceki ifadeler sakın sert gel gelmesin. Hani demiştik ya ki Yahudilikten, Hristiyanlıktan, bütün paganizm dinlerinden Hinduizm'den mesela Hinduizm'de kendilerine işkence ederek bir zikir şekli vardır. Bizim ruhaylarda bu var mı? Şiş sokma. İslam'da böyle bir şey var mu ya? İnsan İslam bir davanın doğruluğu için bak şiş sokacağım. Kan çıkarsa Eğriyiz çıkmasa doğruyuz. Böyle bir böyle bir metot var mı İslam'da? Yok. Allah Kur'an'da diyor ki: "Kul hatu burhanakum kuntum sadıkın." Davanızda sadıkseniz delil getirin diyor. Yani Kur'an'dan, sünnetten delil getirerek biz davamızın doğruluğunu ispat edebiliriz. Şiş batırarak falan değil. Allah Resulüne ok atıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'e. Miferik kırılıyor. Ok buradan giriyor. Kanlar akıyor. Bizim mübarek soktu mu kan çıkmıyormuş. Versi bak bir de ben sokayım bakayım. çıkıyor mu çıkmıyor mu? Okuyorlar tılsımlı şudur budur. Sakın böyle şeylere aldanmayın. Ve iyi niyetle söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlarımız gerçekten iyi niyetti ve hakkı istiyorlar. Gerçekten cenneti arzu ediyorlar. Yani güçleri ona yatıyor onu yapıyorlar. Uyandırmak lazım ve yanlışlarını söylemek lazım. Yanlışlarını söylemek lazım. Bu bizim cehaletimizden kaynaklanıyor, bu bizim körü körüne hareket edildiği bir edişimizden kaynaklanıyor. Aynen Allah Resulü geldiğinde karşısındaki toplum da böyle yaptığı için itiraz ettiler. Bakın önümde bir ayet var, Zuhru Suresi 23-24 Ey Muhammed senden önce biz bir ülkeye herhangi bir uyarıcı gönderdiğimiz zaman oranın şımarlık varlıklıları doğrusu biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinden gitmekteyiz. Gönderilen uyarıcı onlara eğer size babalarınızın üzerinde bulunduğu şeyden daha hayırlısını getirsem de dönmeyecek misiniz yine? Hayır biz atamızı, dedemizi hangi din üzerinde bulduysak ona uyarız. Yine başka bir ayeti cellede onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere yani Kur'an'a sünnete denildiği zaman onlar atalarımızı biz, bir, bir, bir, bir şey üzerinde bulduk. Bunu söyleyen dindar insanlar arkadaşlar. Bak az önce dedik ya Mekkeliler dindardılar. Bu sözleri Peygamber'e karşı bu sözleri söyleyen insanlar dindar insanlardı. Gelin Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine. Yani gelin bak bana yeni bir kitap indirildi. Gelin ona ve benim sünnetime denildiğinde onlar... Hayır. Biz atalarımızı kalktık bir gün üzerinde bulduk. Ondan başkasını uyamayız. Şimdi bunların içlerinden gerçekten uyanıp da ha, bu gerçeği söylüyor diyenler de var. Ama bugünkü işte tebliğ ettiğimizde bizim karşımızda direnen insanlar gibi yalan söylüyor bizi kandırıyor bu. Yani evliyalar inkar ediyor. Atamızdan demizden böyle bir şey görmedik. Kardeşim. Yeni bir din mi çıkardın sen? Aynısını bize söylüyorlar. Tasavvufçular olsun diğer fırkalara bir şeyler anlattığımız zaman ya kardeşim Amerika'yı yeniden keşfediyorsunuz siz. Siz diyor bu kadar gelmiş geçmiş yani hepsini siliyorsunuz. Yahu ayet söylüyor. Ben ne bileyim ki o ayet öyle diyor. Bak şimdi. E niye bilmiyor? Şeyhin sözlerini ezberlemişsin. Bunu ezberle öğren. Aa yerin numarasını veriyorum. Aynen peygamberimizin karşısındaki toplum gibi şu anki toplumda karşılık veriyor. Sebep? Kör hareketlerinden dolayıdır. Biz atamızı, dedemizi bir din üzerinde bulduk. Dolayısıyla ona, ona uyarız. Ondan başka yollara uymayız. Allah Resulü diyor ki size daha iyisini getirsem de mi? Hayır. Kürkürnü taassuplarından, cehaletlerinden dolayı peygambere itiraz ettiler. Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi onların izlerinde yürümekteyiz diyoruz. Zuhruh suresi ayet 22. Mekkeliler diyor bunu. Kabe'nin içerisindeki o hacca gelenler diyor bunları. Biz atamızı dedemizi bir din üzerinde bulduk. Hatta peygamberimize ara sıra ne diyordular biliyor musunuz? Ya senin baban böyle şeyler yapmazdı. Ya ne yapıyorsun sen böyle? Amucası Ebu Leheb o nerede bir şey anlatıyorsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çıktığında hemen o oraya giriyor. Bu diyor dinden çıktı. Dinden çıktı. O bizim yeğenimiz. Onu bizden daha iyi tanıyamazsınız. Sakın ha. Sakın o saçmalıyor O cinlendi hastalandı Zaten biz anlamıştık diyor Bize diyor ki kesiranın sarı altınlarıyla Kayseri'nin beyaz altınları sizin olacak Biz orada anladık kafayı yediğini Yani şimdi biz burada konuşuyoruz ya Kardeşler sabredin Bir gün Amerika'yı fethedeceğiz Bu söz nasıl saçma gelir şu an Değil mi O an peygamberin söylediği onlara saçma geliyordu Ama bunu peygamber Vahiyle söylüyordu Onlar buna inanmadılar inanamadılar yani amucası değerli arkadaşlarım peşinde dolaşıyordu dinden çıktığını söylüyordu dinden çıktığını söylüyordu bu benim yeğenim akrabam diyor siz, beni, siz onu benden daha iyi tanıyamazsınız dolayısıyla değerli arkadaşlarım bunların hepsi körü körüne hareketten kaynaklanıyor delilsiz hareketten kaynaklanıyor dinimizin kaynaklarını bilmiyoruz. Dinimiz bize ne emrediyor bunlardan haberimiz yok fazla. Kıl beşi bitirişi. Kılınan beşin de kolu, bacağı her tarafı kırılmış. O da yok. Yani o da doğru düzgün değil. Kıl beşi bitirişi. Doğru düzgün vakitlerinde de kıl beşi bitirişi yoktur. Akşamdan akşama beşi kılanlar, on sene on beş sene namaz kaza edenler, tavuğun yem gagalaması gibi tık tık tık tık tık inip kakanlar. Yani Peygamberin kıldığı gibi de namaz kılınmıyor. Yine sohbetin başını hatırlarsanız Mekkellerden bahsettik dedik ki Mekkeller dindar insanlardı ve Mekkeller namaz kılan kişilerdi, kimselerdi. Nasıl namaz kılıyorlarmış? Ne dedik? Ayet getirdik. Onların beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Namazın anasını ağlatmışlar tabiri caizse. Bozmuşlar. Allah kabul etmiyor. Şimdi bizim namazımızı hiç baktık mı? Ya kıl danası kılarsan kıl. Olur mu yani kıl danası kılarsan kıl? Nereden çıkardın onu? Bu kimin sözü? Senin mi Allah'ın sözü mü? Ey kullarım kılın danası kılarsan amuda kalkın kılın. Kimin bu sözü? Kendilerinin sözü. Ama Allah Resulü ne diyor? Sallu kemara aytumun yusalli Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın. Demek ki namaz peygamberin kıldığı gibi kılınacak. Peygamberin kıldığı gibi kılınacak namaz. Beni nasıl namaz kılar görürseniz öylece kılın. Ve bu namaz şekli de unutmayınız ki değerli arkadaşlarım. Ve bu namaz şekli de peygamberin kendi inisiyatifine dayalı olarak tarif ettiği bir namaz şekli değil. Bu namaz şekli Allah'ın Cibril vasıtasıyla git Muhammed'e bunu öğret. Gel o da kullarıma, ümmetine öğretsin. Bunu. Cibril geldi. Kabe'nin yanında bana iki sefer imam oldu. Namazı kıldı kıldırdı, tarif etti. Ondan sonra Allah Resulü namaz kıldı insanların gözü önünde. Ve bilir misiniz ben bu namazı için kıldım? Beni göresiniz ve benim nasıl namaz kıldığıma bakasınız öylece namaz kılasınız diye. Namaz peygamberin kıldığı gibi kılınacaktır. Aslında Kur'an'daki kırk küsür tane peygambere itaat edin ayetinin hasreten namazla da ilgisi var. Ona nasıl kıldıysa öyle kılın demektir. Zekattan bahsediyorsanız o kırk küsur ayet zekatla ilgilidir. O nasıl yaptıysa zekat hususunda siz de öyle yapın demektir. Yani Resul'e itaat onun getirdiklerine ittiba etmektir. Bununla beraber değerli arkadaşlarım Allahu Teala bizleri uyarıyor. Tabiri caiz, caizse kulağımızı çekiyor. Diyor ki bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin diyor. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَارَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٓئِكَ كَانَ اَنْهُ مَسْعُولَ Bilmediğin bir şeyin ardına düşme zira göz, kulak, kalp bundan sorguya çekilecektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bakın burada özellikle kulak, göz, kalp bundan sorguya çekilecektir. Duyduğun, gördüğün, kalbinle efendim tasdik edip itme, itme inan olduğun şeyler hususunda bilinçli hareket et yoksa hesabın çetin olur. Yani insan görmediği bir şeyi anlatmamalı. Delilini bir, bilmediği bir şeyi anlatmamalı ve ona göre hareket etmemelidir. Allah bizi uyarıyor. İsra suresi ayet 36 Arapçasını ve Türkçesini okudum burada bilmediğin bir şeyin ardına düşmeyeceksin arkadaşım. Düşersin tökezler durursun bir gün öbür tarafa düştüğünde de hesabın çetin olur arkadaşım. Bu hepimiz için geçerlidir. Bildiğimiz şeylerin ardına düşeceğiz. Delilini bildiğimiz, kanaat getirdiğimiz hakkında sahih rivayetlerin ayetlerin olduğu meselelerin arkasına düşeceğiz değerli arkadaşlarım. Yine bakınız ne diyor Rabbimiz? Hasas suresi ayet 50'de Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendine kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Allah'tan bir yol göstericisi olmadan sadece kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Ayetlerin üzerinde güzelce duruyoruz. Bu ayet ne diyor biliyor musunuz? Azıcık düşünün. Azıcık düşünün. Bu ayet diyor ki, yani yürüdüğünüz yolda size ışık tutacak ya bir Allah'tan ayet hadis o yoksa siz sapıklık yapıyorsunuz. Sabıklık yapıyorsunuz. Hem din yaşıyorum diyorsunuz. Allah'ın dinini yaşıyorum diyorsunuz. Sanki benim ortağımmış gibi dinime ilaveler yapıyorsunuz. Nereden çıkardın bunu sorduğunda Allah'ım? A pişip kalacağız. Hele hele bu tür sohbetleri dinledikten sonra hem de sorumlu olacaksın. E sana söylenmedi mi ey kulum? Sana anlatılmadı mı? Demediler ki bizim anlattıklarımız yut. Sana demediler mi ki araştır. Soruştur. Sana benim ayetlerim okunmadı mı? Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Senin gözün kör mü? Etrafında bir sürü İslam adına gruplaşmalar, cemaatleşmeler var. Gözün kör mü? Herkes biz doğruyuz diyor. Neden iyice araştırmadın? 3-5 gün işsiz kaldığında rızkın kesilecek korkusuyla oraya buraya koştun. Uykuların kaçtı. Benim dinimi yaşama hususunda hiç uykuların kaçmadın, hiç araştırmadın, soruşturmadın. Bunları sormaz mı Allahu Teala? Çünkü bunlar bizim bildiğimiz aklımızın kestiği şeylerdir. Bunları sorar bize Allahu Teala. Bazı şeyler var ki değerli arkadaşlarım, birisi illa bizim kulağımızı bile çekmesine gerek yoktur şimdi. Biz bakıyoruz ki Hasan'cı, Mehmet'ci, Hüseyin'ci, Nur'cu, Süleyman'cı, Nur'cular 42 parça, Süleyman'cı onlar kaç parça olmuş, tasavvuf onlar kendi arasında bilmem kaç din, bütün al falan mezhep filan mezhep. kanaf testi birinde bozuyor, birisinde bozmuyor, biri avralı elde diye bozuyor, biri bozmuyor. Bir sürü karış kuruş, aman boş ver diyor ya işte, karıştırma diyor, girerse yorulacak. Bazı şeyler var ki aslında gözler görüyor. Yani sen görüyorsun ki arkadaş ortada ciddi bir sıkıntı var. Ortada bir karışıklık var. Ortada bir ihtilaf var. Ortada insanlar inanıyorum diyen bunlar hem de. Birbirlerini tenkit ediyor. Birbirlerini istemiyor, sevmiyor. Sen eğer samimiysen araştır bakalım doğru yol hangisidir. Allah Kur'an'da diyor bizim yolumuzda cehd edenlere biz yollarımızı gösteririz. Vallahi cehd samimi olursanız, ihlaslı davranırsanız Allah size yardım edecektir. Allah bize yardım edecektir. Bizim yollarımızda cehd edenler yollarımızı açarız diyor Allahu Teala. Yeter ki sen cehdet. Uğraş. Yeter ki senin halis bir niyetin, güzel bir niyetin ve bu konuda araştırman olsun. Onların kalplerinde bir hayır görseydik onlara anlaştırırdık. Yani kalbimizde hayırlı bir niyetimiz olur. Araştırırsak niyetimizle beraber amellerimizin düzgün olması için çırpınırsak Allah bize yardım edecektir. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz arkadaşlar. Öyleyse değerli arkadaşlarım bizim oturduğumuz meclislerde din adına konuşmalarımızdan din adına yaptıklarımızdan sorumlu olacağımızı asla unutmayın eğer herhangi bir delile dayanıyorsak ne ala değilse sadece tahmini faraziyelerdir sadece bizim zanlarımızdır ayakları yere basmayan bir dinimiz olur sağlıklı değil ayakları havada allah Teala Yunus suresinde buyuruyor ki onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmamaktadırlar oysa ki zan haktan hiçbir şey ifade etmez Allah onların yaptıklarını elbette ki hakkıyla görüyor. Yani zan olmayacak. Zannetmeyeceğiz. Din adına zannetme yoktur. Delil. Hocanın sakalı uzun. Zannedersem anlattıkları doğru. Hayır. Hocanın bayağı kalın kitapları vardı. Zannedersem doğru şeyler anlatıyor. Hayır. Tamam hocan olabilir. Gidersin, dinlersin, seversin ama Kul kuntum sadık. davada sadık isen delil getir güzel bir nezaketle bir İslami bir edeple delil isteyebilirsin mütmain olabilmek için hatırlarsanız İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ayetlerdir bunlar İbrahim Aleyhisselam Rabbisinden delil istiyor diyor ki ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin <gülüyor> ey İbrahim inanmadın mı inandım bilakis ama kalbim mütmain olsun Allah-u Teala da birkaç tane kuş tutmasını kesmesini etlerini birbirine karıştırmasını ve parça parça başka yerlere koymasını çağır bak sana gelecek bunu ne yapıyor gösteriyor ona bu neyi gösteriyor insan kalbim mütmain olabilmesi için bakıyorum Allah'tan bir şey istiyor Adam geliyor Resulullah'a bu senden mi Allah'tan mı yakasını tutuyor icabında. Bu senden mi Allah'tan mı diyor. Ve biz karşısında yedi kelimeden fazla konuşamayız. Niye? Edepsizliktir. Kim diyor bunu? Resulullah'ın karşısında 17 kelime konuşuyor. 27, 37 konular konuşuyorlar. Mubare'ye soru sorulmaz. Ya Mubarek yalan mı söylüyor? Ya Mubarek yalan söylemez de yanılmaz mı? yanılmaz dersen vallahi sen daha büyük bir bela içindesin sen üstadının hocanın yanılmadığına inanıyorsan akiden bozuk senin sahabe yanılıyordu ne demek yanılmaz yanılabilir desen daha hayırlıdır yanılmaz benim şeyhim dersen senin itikadın bozuk Allah'a ve Resulüne soru soruluyor en azından mütmain olabilmek için sen de sorarsın Hocam bizim bu davamızın delilini alabilir miyiz? Sen de sorarsın. Çünkü ne şeyhin senin yerine hesap verebilir ne de senin yerine ceza çekebilir. Seni saptırdığı için ceza çeker ama seni cezanı yüklenemez. Kusura bakma. Çünkü açın Hurkan suresinde o anlatanlar bizim afedersin cüluk gibi dinleyenler orada karşı karşıya ya Rabbi bunlara iki kat azap iki kat azap bunlara neden bizi saptıran bunlar iki kat azap yani hem onlarınki hem bizimkini de onlardan sor ya onları anlattığında niye delil istemiyordunuz neden araştırmıyordunuz o şeyh, çok sevdiğiniz şeyhiniz bir bin dolar verdesin desem verir miydiniz Gerçi evi satıp verenler de var ama tamamen artık kaşarlaşmış ne var ne yok. Gözü onu gör ondan başkasını görmüyor. Bu şekilde insanlar da var. Ve bununla da tabii ki iyi bir niyetle güzel bir yer elde etmek için yapıyor. Kim evini satar verir arkadaşım? Bunu yapanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bu adamın niyetinden kimse şüphe etmez. Edemez yani. Adam işi gücü bırakmış. Ben yeter ki onun kapısında diyor köpek olayım diyor. Ondan sonra delil de Ebu Hureyregil nasıl işte fakirdiler peygamberin yanında orada aç susuz orada bekliyordular. Bak delil de güya bunu getirmeye çalışıyor. Ya bir o peygamber. İki peygamberin anlattığı hadisleri ezberliyordular. Seninki peygamber değil. Öğrettiği çok şey safsata. Eline vermiş küçük bir kağıt hu hu de. Kafayı gözü salla. Akşam beni rabıta et tamam Dersi fazla uzatmıyoruz. Toparlayarak en son olarak diyoruz ki değerli arkadaşlarım eğer bu aleme gönderildiyseniz gönderildik isek bizim bu aleme geliş gayemiz Allah'a itaat ve ibadet içindir. Ona kulluk için yaratıldık. Ayette denildiği gibi biz yerleri gökleri ve bu ikisi arasındakiları boş yere oyun olsun diye yaratmadık. Hepimizin belli bir gayesi var yaratılması için yaratılmak için yaratılışının gayesi var daha doğrusu. Neymiş bu? Tevhid derslerinin başında girişte hemen söylerdik bunu biz. Ve ma halaktul cinne ve'l insa Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. Ardından başka bir ayette ve ibdulllaha ve la tushriku bihi şey'e evet bana ibadet edin ama hiçbir şey ortak koşmadan bana ibadet edin ama Resulullah'ın gösterdiği şekilde öyleyse bu aleme geliş gayemiz bellidir Allah'a itaat ibadet hiçbir şey ortak koşmadan peygamberin önderliği peygamberin gösterisi onun uygulamalarıyla Allah'a itaat ve ibadet etmek zorundasınız körü körüne asla bir din yaşanmaz körü körüne bir din yaşarsanız bunun hesabı dünyada da ahirette de çetin olur Allahu Teala bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Ve yine bizlere burada anlatmaya çalıştığımız şekliyle dinini samimi, ihlaslı bir şekilde araştırıp soruşturup Kur'an ve sünnet ölçüsünde Rabbisine itaat eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz kardeşler. <gülüyor>